ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâleh ve kulle galaletin finnâri. Zebercet kitabının şerhinde kitabul Ezan ve Vukut-i Salâh Namaz Vakitleri bölümündeyiz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Güneşin batıya yönelmesinde gecenin karanlığı bastırıncaya kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. İsra Suresi 78. Ayet 222. Hadis Ebu Hürer e, Radyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Muhakkak ki namazın ilk ve son vakti vardır Öğlenin ilk vakti güneşin batıya meyletmesidir Son vakti ikindinin vakti girdiği zamandır İkindinin ilk vakti kendi vaktine girdiği zamandır Son vakti ise güneşin sarardığı zamandır Akşamın ilk vakti güneşin batmasıdır Son vakti ise ufkun kaybolduğu vakittir. Yatsının ilk vakti ufkun kaybolmasıdır. Son vakti ise gece yarısıdır. Sabahın ilk vakti fecrin doğuşudur. Son vakti ise güneşin doğuşudur. Bunu Tirmizi, Ahmet, Darikudni, İbni Şeybe, Bezzar, Şerhumen, Lasar'da, Tahavi, El-Muhallada, İbn Hazm ve Beyhaki, Süneni'de rivayet etmişlerdir. Elbani es da sayı olduğunu belirtir. Hadis Bukhari ve Müslimin şartlarına göredir. Evet, burada topluca beş vakit namazın vakitleri işaret ediliyor. Bunlar ayrıntılı olarak da gelmiştir. Sonraki rivayetlerde bu ayrıntılara dair rivayetler gelecek. 223. hadis Ayşe radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı Allah azze ve celle onun canı alıncağı dek son vaktinde kılmamıştır. Bunu Beyhaki, Hakim, Dari Kutni, Bukhara şartlarına göre bir isnatla Rivayet etmişlerdir. Evet, yani e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam umumiyetle genel olarak ilk vakitlerinde kılardı. Buradan bunu anlıyoruz. Öğle namazının vakti 224. hadis Enes bin Malik r.a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını güneş batıya doğru meyledince kılardı. Bunu Tirmiz İbn-i İbn-i Ahmet bu harbe, şartlarına göre sahih olan bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani batıya doğru meyletmesi güneş tam tepe noktasına geldikten sonra zeval dediğimiz vakitte batıya doğru meyletmesidir. Yani tam tepe noktasını açtı mı öğle vakti girer. İkindi namazının vakti 225. hadis. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öğlenin vakti, ikindi vakti girinceye kadardır. İkindinin vakti, güneş sararıncaya kadardır. Akşamın vakti, şafak kayboluncaya kadardır. Yatsının vakti, gece yarısına kadardır. Sabah namazının vakti ise, güneş doğuncaya kadardır. Bukhari ve şartlarına göre sahip olup, Bukhari'yi rivayet etmemiştir. Ee, Ebu Davud ve Beyhaki rivayet ederler bunu. Burada... E, İkinlinin vakti güneş sararınca kadardır, yani e, kerahatten uzak olduğu vakit, yani güneş sarardıktan sonra işte batıncaya kadar o vakitlerde artık e, kerahate giriyor, mekruh oluyor. Aynı şekilde yatsı, mesela gece yarısı son vaktidir. Son vakti derken burada kerahatten uzak olan son vaktidir. Gece yarısını geçirmek e, artık kerahat vakti oluyor. Evet, akşam namazının vakti 226. hadis Enes Radyoland'dan Biz akşam namazını kılardık Sonra içimizden ayrılan Beni Selemiye'ye doğru gider Attığı okun düştüğü yeri görebilirdi Bukhari ve Müslim'in Şartlarına göredir bu da Ahmet bin Ambel Müsnen'in de Serraç, İbni Zeyme, Ebu Davud, Taberani, Ebu Yala İbnül Catt Müsnen'in de İmnebi Şeybe ve Beyhaki rivayet etmişlerdir ee, Burada Enes radyolar şunu işaret ediyor: ee, Akşam namazı yani hava henüz aydınlıkken kılınıyor yani güneş batar batmaz ee, beni seleme yaklaşık e, bir millik bir mesafeye gidiyorlar orada da ok atışı o katışı yapıyorlar o katışın yaptıklar zaman da okun düştüğü yeri görebiliyorlardı yani o kadar aydınlıktı ee, akşam namazını kılıkları vakit. Benzer rivayet 227. rivayet Cavil bin Abdillah radiyallahu Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber mescidinde akşam namazını kılar, sonra Beni Seleme'deki yerlerimize döner, ok atışı yapardık ve oklarımızın düştüğü yeri görebilirdik. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bunu Es-Serraj, Müsnedinde İbn-i Abdurrezzak, Ahmet, Tayalisi, Avb bin Hümeyd, Ebu Yala, İbn-ül Taha ve Şerh'ün Nâin ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. E Abdurrezzak Ahmet Ebu Yarla ve Ab bin Humeyd'in rivayetlerinde gittikleri yerin mescide bir mi mesafede olduğu da belirtiliyor. Yani yaklaşık 2 kilometre civarında. Burayı tabi yürüyerek gidiyorlar, o katışı yapıyorlar ve okun düştüğü yeri görebiliyorlardı. Namazda kıldıktan sonra 228 Mersed bin Abdullah el Yezeni Rahimullah dedi ki Ebu Eyyub radıyallahu anh gazi olarak yanımıza geldi. Yani savaştan dönüp geldi. Ukbe bin Amir radıyallan o vakit Mısır valisiydi. Ukbe radıyallan akşam namazını geciktirince Ebu Eyyub radıyallan ona gitti ve dedi ki: "Bu namaz nedir ey Ukbe?" O da meşguliyetimiz aldı koydu dedi. Ebu Eyyub radıyallan dedi ki: "Vallahi ben insanların senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle görmüş olduğunu zannetmelerinden korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ümmetin akşam namazını yıldızların birbirine girdiği vakte ertelemediği sürece hayır veya fıtrat üzere kalmaya devam edecektir. Bu hadis Müslüm'ün şardına göredir. İbn-i Uzeyme, Hakim, Ahmet, Ebu Davud, Beyha Kitaberani rivayet etmişlerdir. Muhbil bin hadis-i sayıh sayı olduğunu belirtir. Evet, akşam namazını özellikle e, yıldızların böyle iyice belirginleşip, yani... E, yani tek tük yıldız değil de böyle yıldızların görünür hale gelinceye kadar geciktirilmesi e, doğru görülmemiştir. Yani akşam namazını kılmakta acele etmek teşvik ediliyor. Yatsı namazının vakti 229. rivayet Ebu Said Radyalan'tan bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yatsı namazı için gecenin yarısına yakın bir zamana kadar bekledik Sonra geldi ve bize namazı kıldırdı. Sonra buyurdu ki yerlerinizde kalın. Muhakkak insanlar yataklarında yatarken sizler namazı beklediğiniz sürece namazda bulunmaya devam edersiniz. Şayet zayıfların zayıflığı, hastaların hastalığı ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları olmasaydı elbette bu namazı gece yarısına kadar erteleerdim. Bu hadis müslümin şartına göredir. Ahmet, i̇bn Uzeyne, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Bey, Hakir Beyhakir'e etmişler. Muhbil bin hadicam Müsait de sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, burada... Gecenin yarısına yakın bir zamana kadar bekledik e, diyor. Yani yasın namazını burada son vakitlerinde kıldırmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bunun daha fazletli olduğunu belirtiyor. Yani yası namazını geciktirmenin daha fazletli olduğunu belirtiyor. E, kendisinin umumiyetle böyle yapmasının sebebinin de işte zayıf kimseler, hastalar ve ihtiyaç sahipleri e, bundan sıkıntı görür diye bu vakitlere ertelemiyor. Yani yasın namazını da İlk vakitlerinde kılıyor normalde ama böyle nadir bazı uygulamaları da var. 230. rivayet Numan Bin Beşir radıyallahu dedi ki, ''Ben şu namazın, yatsı namazının vaktini insanların en iyi bileneyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı 3 günlük ayın kaybolduğu vakitte kılardı.'' Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Şerefettin Yunini meşehasında İbn-i Hakim, Ahmet bin Anbel, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Darimi, Tayalisi, Bezzar, Taberani, Darakutni el-Muhallisiyatta ve Süneninde Beyhaki ve İbnül Buhari Bukhari meşehasında rivayet etmişlerdir. Üç günlük hilali e, takip edenleriniz olduysa e, burada ilk vakitlerini kast ediyor. Yani ilk, ilk günlük Hilal çabuk kayboluyor, ilk hilal. ikinci gün, işte biraz akşam vaktini geçince e, kayboluyor. Üç günlük hilal de ondan biraz daha sonra kayboluyor. Yani yatsının e, ilk vakitlerini tarif ediyor bu. Yatsı namazını geciktirmek. 231. rivayet Ebu Hureyre Radyalıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet ümmetine meşakkat vermeyecek olsaydım, elbette onlara yatsı namazını gecenin üçte birine veya yarısına kadar geciktirmelerini emrederdim. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Tirmizi, Ebu Davul Ahmet, İbni İbban, İbni Zeyn'e hakim, Sünnel-ül Kıbrada Nesai, İbni Mace, Müsnen'in de Şafii, Hümeydi, Tayalisi, Ebu Yala ve Beyhak'i rivayet etmişlerdir. Evet, burada tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisini buyurduğu zaman... Ee, insanların kolunda saat yok. Yani belli bir saat uygulaması yok. Ee, bunlar tahmini, göz kararı e, belirlenen şeyler. Burada gecenin üçte biri veya yarısı ifadeleriyle mesela güneşin battığı andan itibaren, yani güneşin e, kaybolmasıyla gece başlıyor biliyorsunuz. Ee, o vakitle fecin doğuşu arası hesaplanır. Yani Saatle hesaplamak daha kolay tabii şimdilerde. Ama saatin olmadığı zamanlarda bu göz kararı yapılıyordu. Üçte birine, yani ilk üçte biri veya yarısına kadar ondan sonra geciktirmek işte kerahat olan kısmı. Bu kadar e, geç kılmak faziletli olanı. Ama meşakkat verecekse yani hastalar, zayıflar, bir önceki hadisle geçtiği gibi veya ihtiyaç sahipleri bu durumlarda daha erken kılmak. Yani e, ufkun kaybolması dediğimiz, şafağın kaybolması. Yani güneş battıktan sonra akşam vakti girer. Ondan sonra e, ufuktaki kızıllık tamamen kaybolup karanlığın yolları ve caddeleri, dağları doldurduğu zaman o zaman yatsı vakti girer. Yani ışığın hiçbir alameti kalmaz. Bu yatsı vaktidir. Ya o zaman, ya biraz ilerleyince veya gece yarısına kadar. Yatı namazının vakti bu kadardır. Ondan sonra artık kerahat vakti giriyor. Yani gece yarısına kadar kılmamış olan kimse o vakitten sonra mecbur kılacak. Fakat bundan dolayı bir kerahat söz konusu. Sabah namazının vakti 232. hadis. Enes Radiyaland'da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sabah namazının vakti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını fecir doğarken kıldırdı. Sonra gün ağırınca kıldırdı ve sabah namazının vaktini soran kişi nerede buyurdu? Sonra işte bu ikisi arasında bir vakittir buyurdu. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir Ahmet ve Nesai rivayet etmiştir. Yani iki ayrı vakitte kıldırıyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sabah namazını. Her ikisi de meşrudur. Birisi Fecir doğar doğmaz. Sonra gün ağarınca, yani fecir doğduktan sonra güneşin doğmasından önce, işte günün aydınlanması, e, o zaman. Bu ikisinin arasında bir vakittir diyor. Güneşin e, doğuşuna kadar, fecirden güneşin doğuşuna kadar bu sabah namazın vakti devam eder. Fecri Sadık 233. rivayet, Uneyse binti Hubeyb radiyallahu anhadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İbnü Umme Mekdum sabah ezan okuduğunda yiyip içmeye devam edin. Bilal ezan okuduğunda ise yiyip içmeyin. Bir kadın savur yapamadığında Bilal radıyallahu anh acele etme de savrumu bitireyim derdi. Diğer rivayet şu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu: İbnü Umme Mekdum gece ezan okuyor. Bilal ezan okuyuncaya kadar yiyip içebilirsiniz. Yahut şöyle dedi: Bilal gece ezan okuyor. İbnü Umme Mekdum ezan okuyuncaya kadar yiyip içebilirsiniz. Biri çıkar ezan okur, gelir biz de diğerini bekleterek dur da savrumuzu yapalım derdik. Bu hadis bu ve Müslümin şartlarına göredir. Ahmet İbn-i Uzeyme, İbn-i İbdan Tayalisi, Nesai Taberani, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Burada e esasında bir karşılık yok. Bazen e ilk ezanı, yani sabahları iki ezan okunması sünnettir. Esselatu hayrun minen nem cümlesi de ilk ezanda okunur. İkincide de okunması bidattır. Yani fecir doğduğu zaman bunun okunması bidattır. Zamanımızda okunan ezanlar bu açıdan bidat olmakta. İlk ezanda var bu sadece. Yani gece okunan. Bu da yaklaşık fecri kazibin doğduğu zamanda okunuyor. Fecri kâzip doğduğu zaman ee, bazen Bilal radyolan, bazen İbn-i Ümmi Mektum. Bunlar demek ki değişerek, yani nöbetleşe o vakitlerde okuyorlardı. Diğeri de diğer ezanı okuyordu. Ee, i̇lkinde Esselatü Hayr'un nem, buna tesvip deniliyor. Bu meşrudur. Ee, sünnet olan bu şekilde yapılmasıdır. Fakat şimdi insanlar bunu terk etmişler. Sabah tek ezan okunuyor maalesef. Ve onda da eslat Hayr'un nem sözünü söylüyorlar. İlk ezan Gece namazı kılanın dinlenmesi veya uyanın uyanması içindir. Ramazan'da da, Ramazan dışında da e, uygulama böyledir. İkinci ezan ise namaz vakti içindir ve imsak için. Yani yiyip içmenin kesilmesi ve imsağın başlaması içindir. E, Allah Resulü zamanında uygulama böyleydi. Horozun namaz vakitlerinde ötmesi. 234. hadis Zeyd bin Halid el-Cüheni Radyalan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Horoza sövümeyin zira o namaza çağırır Bunu Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre isnatla hakim ettir Nevadirül nevadilül usulde i̇bn İbban Serraç Müsnedinde Ahmet bin Amber Talisi Ebu Davud, Sünnelül Kübra'da Nesai, İbnül Cad, Hümeydi Abd bin Hümeyd Begavi Şerhü Taberani Ebu Naim Hilyetül Evliya'da, Şubül İman'da Beyhak rivade etmişler Muhbil bin Hadisahül Müsnet'te sayı olduğunu belirtmiştir. Horozun e, ilginç özelliklerini e, hayvan ansiklopedilerinde, yani İslami hayvan ansiklopedilerinde e, şöyle anlatıyorlar. Mesela Demir'in Hayatül Hayvanında e, bu gözlemlenmiş. Fethül Bahar'da i̇bn Hacer de zikrediyor e, horozun özellikleri arasında. Her namaz vakti ötermiş. Yani şeyde de ötüyor. Yani o fecri kazıb'te de ötüyor. Fecri sadık'ta da ötüyor. Ayrıca namaz vakitlerinde de ötüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o namaza çağırır diyor. Ayşe Radiyallahu anh'a da gelen rivayette işte gece e, horozlar ötünce kalkardık şeklinde bir ibare var. Ee, bunun gibi horozun bir özelliği var. Bundan dolayı ona söylenmesi yasaklanmıştır. Sabah namazının bir rekatine yetişen 235. rivayet ee, Ebu Üreri Radiyalan'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatine yetişen diğer rekatı kılsın. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet bin Anbel, Müsnedüş Şami'nde Taberani ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani da de Sayıvud'un belirtir. Yani e, güneş doğmadan şayet kişi bir rekatine yetişirse, bir rekatine kılarsa... Diğer rekatı de kılsın. Onda hiçbir sıkıntı yok. Yine güneş batarken de öyle. Eğer batmadan bir rekatına yetişirse ikinin namazına mesela yetişmiştir. Cuma da mesela cemaate bir reketine yetişen yine aynı şekilde cuma namazına yetişmiştir. Bu bir rekat yetişmeye yeterli. Bir rekate yetişen kimse Burada e, namaz vakitlerini tamamlarken e, topluca anlatmak gerekirse feci kazip değil de feci sadık ile yani enlemesine bir kızıllığın yayılmasıyla feci sadık ile sabah namazın vakti girer. Güneşin doğmasına kadar bu devam eder. Güneş doğmadan önce bir rekata yetişen sabah namazına yetişmiştir. Öğlenin vakti güneş tam tepe noktasına geldikten sonra batıya meyletmesiyle başlar. E, bu şöyle hesaplanır. Arap ülkesi, yani Suudi Arabistan topraklarında bu biraz daha kolaydır belki ama bizim gibi biraz daha güneş ışıklarını yatay aldığımız bölgelerde e, bunun tespiti mesela dik bir şey. Diyelim bu kalem. Şimdi doğudan güneş doğmaya başladı. Gölge batı tarafında uzun. Güneş yükseldikçe gölge kısalarak devam eder. Bir taraftan da yer değiştirir. Bu tarafa doğru meyleder. Güneş bizim bu ülkemizde tam tepe noktasına geldiği zaman bir miktar gölge kalıyor. Sıfırlamıyor yani gölge. Tam tepe noktasına geldiği zaman. Tam tepe noktasına geldiğini biz gölgenin azalmasının durmasından anlarız. Bir müddet durgun bir vaziyette gölge stabil durur. Ondan sonra tekrar artışa geçer. Hani eksiliyordu ya. Eksilmenin durduğu ve artışa geçtiği ilk nokta öğle namazın vaktidir. O esnada o gölgenin olduğu yere bir işaret konursa tam bu, bu şeyin gölgesi. Kalemin gölgesini alıyoruz mesela. Tam oradan itibaren şöyle. Bu tarafa doğru. Bir çizgi daha çekersek eşyanın bir misli. Yani Gölgesini aldığımız eşyanın bir misli gölge bu darasını aldıktan sonraki miktardır. Ondan sonra gölge uzamaya başlar. Batıya meylettiği için uzamaya başlar. Uzar, uzar, uzar. İşte şurada işaret koyduğumuz yere kadar öğlenin vakti devam eder. Bu çizgiyi geçtiğinden itibaren itibari, yani bir mislini geçtiğinden andan itibari, i̇bn hadis, Amr hadisinde öyle gelir, gölge bir misli olduğu zaman ikindi vakti girer. Yani o bahsettiğimiz çizgide. Ondan sonra bu artış bir, o boydan aynı miktarda bir tane daha koyarız şöyle. Şu iki misli oluncaya kadar ikininin vakti devam eder. Tabi her yerde bu böyle olmaz. Yani bazı yerler mesela e, bazı yerlerde iki misli gölgeye uzandığını hiç göremeyebilirsiniz. Bu dağların, yamaçların e, şekillerine göredir. Ama açık alanda iki misli olarak gördüğünde artık ikinin namazının vakti çıkmıştır. Yani son vakti iki misli oluncaya kadardır. Ee, Hanefiler işte bu ikinci vakti, asıl sani dediğimiz vakti esas aldıklar için, gölge iki misli olunca, genellikle ezanı ikindi ezanı böyle geç okurlar. Yani Türkiye'de de umumiyetle hanefi mezhebi esas aldığı için ikindi vakti olarak o gölgenin iki misli oldu. Yani esasında İkin namazının kerahate girdiği vakti, ikindinin başlangıç vakti sayarlar. Hakikatte bir misli olduğu zaman girmiştir. Yani bu adam vakti daha belki bir saat sonra zannettiği için öğle namazında o vakte kadar kalabilirim zanneder. Halbuki ikindi vakti girmiştir. Yani buna dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca bu hesaplamalar yazın ve kışın değişiyor. Yani şu gölge boyları yazın ve kışın değişiyor. Yani yaz mevsimiyle kış mevsimi, güneşin paralel gelişi vesaire sebeplerle bunun sürekli yapılması gerekir bu sebeple. Yani bu gözlemin e, sürekli yapılması lazım. Eğer e, sahih vakitlere göre bu namazı eda edilmek isteniyorsa, e, Müslümanların cemaat oldukları yerlerde, böyle devlet oldukları yerlerde bu iş cünnete göre yapılması denirse, müezzinlerin vazifesi, bu şekilde bunu günlük gözlemektir. Çünkü müezzinin vazifesi odur, maaşı onun için alır. Ama bugün müezzinler yaptığı yerden zaten e, takvimlerle belirlenmiş ezanı okuyor vesaire vesaire. Bu değil yani müezzinin işi o değil. Müezzinin işi namaz vakitlerini sünnete göre bilmek ve buna göre tayin etmek, vakitleri buna göre gözlemlemektir. Ondan sonra ezan okumak. Yani müezzinin tek işi ezan okumak değil. Yani ona ezan okuduğu için müezzin denmiyor. Namaz vakitlerini takip edip ezan okuduğu için müezzin deniyor. İmamların vazifesi de sünnete göre namazı kıldırmaktır. İmamların konusu ayrı bir e, mesele tabii. Mazeret sebebiyle şimdi burada e, yani namaz vakitlerinde akşamın yatsıyı artık tekrar söylemiyorum. Onları açıkladık zaten. Onlar belli. Yani akşamda yatsıda Bunların vakitlerinde pek e, problem olmuyor bunların tespitinde. Fakat öğle ve ikindi vakitleri e, önemli. Bu açıdan onun üstünde durduk. Mazeret sebebiyle vaktinde kılamayan namazın kazası. 236. hadis Ebu Hureyye Radyovalet'te Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim güneş doğuncaya kadar sabahın iki rekatini kılamamışsa güneş doğduktan sonra kılsın. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tarihu't-Netirmizi Hakim İbn İbban İbnü Zeyme Beyhaki rivayet etmiştir. <gülüyor> Elbani Essayeha da sayoğlunu belirtmiştir. Yani kim güneş doğuncaya kadar sabahın iki rekatını kılamamışsa, yani uykuda kalmış, unutmuş, herhangi bir sebeple meşhur bir mazere sebebiyle kılamamışsa güneş doğduktan sonra kılsın. Güneş doğarken değil. Güneş doğarken kılmak yasaklanmıştır çünkü. Ee, o Tulu dediğimiz zaman geçtikten sonra, bu da yaklaşık bir mızrak boyu yükselmesidir. Yani Tulu müddeti güneşin e, doğuşunun. E, güneş bir mızrak boyu yükseldiğinde e, artık sabah namazı kılınabilir. 237. hadis Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den Safvan bin Muattal radıyallahu anh, hanımı, biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındayken geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, Kocam, Safran bir Muattal, namaz kıldığım zaman beni dövüyor. Oruç tuttuğum zaman orucumu bozduruyor. Sabah namazını da güneş doğmadıkça kılmıyor. Safran Radyalanta oradaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bu söylenenleri sorunca dedi ki, Elhan Resulü, namaz kıldığımda beni dövüyor demesine gelince, o iki sure okuyor. Halbuki onu bundan yasaklamıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şayet bir sure okusa insanlara yeter buyurdu. Yani iki sure okumak da meşrudur. Yani, ee, fakat bir surede yeter. Safan Radyalan da bunu tercih ediyor. Yani e, nafile bir şeyde hanımının işte vaktinden uzatmasını, belki kendisinin işi var, ihtiyacı var. E, bundan dolayı yasaklamış hanımını. Allah Resulü de onu onaylıyor. Yani bir sure okuman yeterlidir. Safan Radyalan, oruç tuttuğumda orucumu bozduruyor demesine gelince ben genç bir adamım, sabredemiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman kadın kocasının izni olmadıkça nafile oruç tutamaz buyurdu. Safan dedi ki benim güneş doğmadıkça sabah namazını kılmadığımı söylemesine gelince biz durumu bilinen bir ev halkıyız. Güneş doğmadıkça uyanamayız. Yani çok çalıştıklarında uykunun ağırlığı sebebiyle uyanamadıklarını söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o halde uyandığın zaman namazı kıl. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartına göredir. Ahmet, Ebu Davud, Hakim, i̇bn İbban, Ebu Yala ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Evet, bu da bir önceki hadis gibi, kişi güneş doğmadan önce namazı kılamamışsa, güneş doğduktan sonra namazı kılar. Burada güneş doğmadıkça uyanamayız diyor. Buna binaen diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O halde uyandığın zaman kıl. Yani, sen tam güneş doğarken uyandın, o zaman o halde kıl değil. Yani e, soruda açıklaması var bunun zaten. Yani biz güneş doğduktan sonra uyanıyoruz. O zaman bildirildiği için, yani uyandığı vakit bildirildiği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o zaman uyandığın zaman kıl diyor. Yani güneş artık doğmuş bulunuyor. Yoksa güneş doğarken namaz kılınmaz. 238 Cubeyr Bin Mut'im radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculukta. Bu gece sabah namazında uyuyup kalmamamız için bizi kim bekler buyurdu. Bilal Radyalan ben dedi. Güneş doğup kulaklarına vurdu ve güneşin sıcağından dolayı uyandılar. Kalkıp bineklerine yöneldiler. Sonra konakladılar ve Bilal Radyalan ezan okudu. Sonra abdest alıp ikrekat rekat kıldılar. Sonra da sabah namazını kıldılar. Bu hadis müslimin şartına göredir. İbni Yasım el-Ahad vel-Methani'de Ahmet, Nesai, Taberani e, rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadisahül Müsnet'te. E, sayı olduğunu zikreder. Tabi bu daha uzun metinlerle de rivayet edilmiştir. Kısa daha uzundur. E, konuyla delil olacak kısmı böyle muhtasar bir şekilde rivayet edilmiş. Şimdi Bilal radıyallahu anh e, sabah namazına cemaati uyandırmak için gözcü dikiliyor. Fakat o da kalıyor Güneş doğup kulaklarına vurdu. Yani güneşin doğmak üzere olduğu, yeni doğduğu bu vakitler bunlar. Güneşin sıcağından dolayı uyanıyorlar. Kalkıp bineklerine yöneldiler. Bineklerine bindiler ve sonra konaklıyorlar. Yani güneşin iyice doğması, bir mızrak boyu yükselmesi geçer başka rivayetlerde. Bir mızrak boyu yükseldikten sonra o konakladıkları yerde Bilal Radyalan ezan okuyor. Ve abdest alıp iki rekat kıldılar. Yani sabahın sünnetini kılıyorlar. Sonra da sabah namazını, yani farzını kılıyorlar. Evet, bu da e, uyku sebebiyle, yani meşru bir mazerettir. Uyku için önlem alınmasına rağmen, e, ola ki bu önlem geri tepti, işe yaramadı, insan kaldı, Uyandığı zaman güneş doğduktan sonra sabah namazını kaza eder. E, sünnetiyle beraber kaza edebilir. Buradan e, bu açıkça anlaşılıyor. Tavah namazı her vakit meşrudur. 239 Cübeyr, Cübeyr bin Mut'im Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Abdümenafoğulları gece gündüz hangi saatte olursa olsun bu Kabe'yi kim tavaf ederse ve namaz kılarsa engel olmayın. Bu hadis müslimin şartına göredir. Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i Ibn Hakim, İbn-i Zeyme, Ahmet, Darimi, Darekutni, Hümeydi, İbn-i Şeybe, Ebu Yala, Taberani, El-Muhallada i̇bn Azm Beyhaki rivayet etmişler. Elbani İrwalü Galil'de Mukbil bin Hadis Sahihü'l-Müsnede sayı olduğunu belirtmişlerdir. Burada Abdunnenaf oğullarını zikretmesi Allahu alem o zaman Kabe'nin hizmetkarlığını e, üstlenmiş kabile olduklarından dolayı hangi vakit olursa olsun diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tavaf demek ki her vakit meşru. Ve namaz kılarsa yani tavaf namazı iki rekat tavaf namazı vardır tavaftan sonra. İşte her vakit tavaf yapılabilir ve bunda kerahat vakti söz konusu değil. Dolayısıyla tavafın akabinde tavaf namazı da kılınır. Burada ulema, fıkıh kitaplarında şöyle bir şey zikretmişlerdir. Ee, kerahat vakitlerinde sadece sebepli namazlar e, mekruh olmaz. Ama sebepsiz nafileler mekruhtur diye böyle bir kayıt koşmuşlardır. Böyle kayıt koşmalarının sebebi bunun gibi hadislerdir. Mesela bu sebepli bir namaz. Yani tavaf namazı tavaf yapıldığı için kılınması gereken bir namaz. Onun için müstahap bir namaz. Mesela Bilal Radyalan diyor ki, ee, işte neyle benim ölme geçti ney Bilal dediğinde, yani bilmiyorum bunun sebebini ama ben her abdest aldığımda iki rekat namaz kılarım diyor. Burada da yine vakit sınırlaması yok. Abdest namazla da sebepli namazlardandır. Yine Tahiyatul mescit namazı için de kerahat söz konusu olmadığında icma vardır. Yani hangi vakitte kişi mescide girip oturacaksa tayyatun mescid namazı kılabilir. Bu da sebepli namazlardandır. Yani e, müstahap dahi olsa nafile bir namaz dahi olsa eğer sebepli namazlarsa bunlar da kerahat söz konusu değildir. Ama sebepsiz yani mutlak nafile dediğimiz nafile bir namaz kılacak. Sünnet namazlar mesela. E, bunun gibi namazlarda kerahat söz konusudur. Bu sebeple eee Mesela güne, güneş doğmak üzere, yani doğmasına az bir vakit var. İşte ben sabah sünnetini kılsam farzının bir rekatine yetiştiremeyeceğim. Böyle bir durumda kişi sabah namazının sünnetini terk eder, farzına durur. O sünnetini dilerse güneş doğduktan sonra kılabilir. İkinli namazında, e, mesela ikinli namazından sonra güneş sararınca, Güneş sarardıktan sonra nafile namaz kılmak yasaklanmıştır. Yoksa ikin namazından sonra sünnet namaz vardır. Yani nafile namaz vardır dileyen ikin namazından sonra namaz kılabilir. Nafile namaz kılabilir. Bu yasaklanmış değildir. yasağın illeti açıklanmıştır. Güneşin sararmaz. Yani güneş sararmadıktan sonra ikindi namazından sonra iki nafile kılabilir. Yani bu da mutlak nafilelerden. Yani bu sebepli namazların haricinde kalan namazlardan. Bu sebeple keraat vakitlerinde nafile namaz kılınmaz ancak sebepli olanlar hariç. Namaz vakti namazları vaktinden geçiren idarecilerle namaz 240 Amr bin Meymun el-Evdi rahimeullah dedi ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh, yemen'den yanımıza geldi. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermişti. Yani Yemen'e göndermişti. Sonra işte bu tarafa gelmiş. Şam tarafına. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göndermişti. Sabah namazında onun tekbirini en güzel ses, diğer rivayette kalın ses olarak işittim. Yani onlar kalın sesi, tok sesi güzel ses olarak niteliyorlardı. Onu sevdim. Artık onun cenazesini Şam'da defnedinceye kadar bir daha yanından ayrılmadım. Ondan sonra insanların enfakiğini aradım ve i̇bn Mesud radıyallahu anh'a gelip ölünceye kadar ondan ayrılmadım. Bir keresinde i̇bn Mesud radıyallahu anh bana şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, üzerine namazı vakti dışında kıldıran yöneticiler geldiği zaman halin ne olur? Ben de dedim ki, bu benim başıma gelirse ne yapmam emredersin? Buyurdu ki, namazı vaktinde kıl, onlarla birlikte kıldığında nafile say. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i Azm, Hadis-ül-İbni Hazli, hadis Ebu Davud, i̇bn İbban, Ahmet, Beyhaki rivayet etmişler. muhbib Hadi, Sahil-ül-Müsned'de tahric etmiştir. Ee, evet, idareci, yani Müslümanların halifesi, emiri veya onun atadığı kimseler, görevliler, valiler, valilerin atadığı devlet memuru olan imamlar şayet namazı vakti dışında kılarlarsa, kıldırırlarsa Müslümanlara düşen namazı vaktinde kılmaktır. Şayet onlarla birlikte kılmak zorunda kalınırsa bunu da nafile say diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mükim iken namazları cem etmek. 241. rivayet İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindi namazlarını ve akşam ile yatsı namazlarını Medine'deyken yani seferri değiller korku ve yağmur söz konusu olmadığı halde cem etti. İbn-i Abbas radyalanmaya bununla ne yapmak istedi denilince dedi ki ümmetine zorluk vermemeyi diledi. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Ahmet e, rivayet etmiştir. Ayrıca Bukhari i̇bn Ban, Ebu Davud Nesai, Ebu Yala, Tayalisi, Taberani ve Beyhaki'de e, yakın bu, bu manada rivayet vardır. Diğer bir tarihten Müslim. Biz buraya başka bir tarikini almışız. Müslim'de var yoksa bu rivayet. Müslim, Ahmet, Şafii, Sünende, Malik, Muatta'da, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Ebu Naim, Müsnez'in, Müstahraç'ta, Serraç, Ebu Yala, Taberani, İbn İbnazm, el muhallada ve Beyhak'i rivayet etmişlerdir. Burada e, cem etmeye gerektirecek korku Seferilik veya yağmur gibi bir durum söz konusu olmadığı halde, yani hiçbir illet veya ihtiyaç söz konusu olmadığı halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazları cem etmiş ve İbn Abbas R.A. bunun gerekçesini ümmetine zorluk vermemeyi diledi diye açıklıyor. Sıhhat bakımından eleştirilecek hiçbir yönü yok bu hadisin. Bu hadisin. Bunu kuvvetlendiren pek çok rivayetlerde, diğer saberlerde de gelmiştir. Bununla ilgili müstakil bir de yazmıştım. E, rivayetlerin bir kısmında sayhi ve abdest namazı hakkında zikrettim. E, bu mukim iken, yani seferi olmayan kimsenin namazı cem etmesinin meşru olduğunu mutlak bir şekilde gösteriyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bunu uygulamalı olarak yapmış. Ve hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Şimdi birileri bu hadisi sayı kabul eden birileri diyor ki ihtiyaç olmadıkça cem etmek yani sürekli bir kimse namazlar cemezse günaha girer. Böyle diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine kolaylaştırmak için fiili olarak da uygulayarak bunu yapıyor i̇bn Abbas anh'a da bunun gerekçesini açıklıyor. Birileri kayıt koşuyor. ihtiyaç olmadan yaparsa diye. Bu ihtiyaç olmadan yaparsa Allah Resulü yapmadı yani. Bu açıklamayı o yapmadı. Sahabe yapmadı. Size ne oluyor da bu açıklamayı koymak zorunda kalıyorsunuz. Bu, bu konuda insanlar e, muhayyerdir. Ya vaktinde kılar? En faziletlisidir bu. Hadiste bildirilmiştir. En faziletlisi. E, vaktinde kılınan namazdır. Amellerin en faziletlisi budur diye. Cem ederse de kendi bilir, sevabından eksilir ama meşrudur. Yani bu tamamen kulun tercihine kalmıştır. Buraya birileri işte sürekli cem ederse bir insan, günahkar olur gibi bir inanışa sahip olarak işte bunu hoş görmeyen tavırlara giriyorlar. Allah Resulü'nün ümmetine meşru kıldığı bir şeyi men ederek dini zorlaştırmaya kalkıyorlar. Allah kullarını burada muhayyer bırakmıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın bu beyanlarıyla muhayyer bırakmıştır. Dileyen vaktinde kılar, dileyen de cem eder. Bu işlerde tabi bizde bizim için, bu zamandaki Müslümanlar için durum biraz daha basit belki ama öncekilerde bu kadar basit değil. Burada cem etme yetkisi imamlarda yani cemaat halinde kılıyorlar. İmam tercih eder ve bugün namaz cem der. Hiçbir sebep yokken bunu diyebilir. Bu bunun meşru olduğunu gösteriyor. Ee, yağmurlu havalarda bir sonraki rivayette gelecek bu. Ee, dilerse imam işte namaz evlerinizde yerlerinizde kılınacak diye müezzine seslendirir ve öyle yapar. Dilerse de yağmur olmasına rağmen hayır camide kılınacakları ezanı okutur ve cemaati davet eder bu ezanı işten kimselere bu cemaate katılmak vacip olur. Yani o imam cem yapmıyor, ben yapacağım demek burada caiz olmaz. Yani bu e, cemaati terk etmesi meşru olmayan kimseler için söz konusu bu. Burada imamın yetkisindedir e, cem etmek veya cem etmemek. Ama bizim zamanımız dediğimiz yani halifenin olmadığı Müslümanların e, işte e, her mahallede camisinin Mescidinin olmadığı yerlerde, yani her, her bir ferde teker teker vacip olmadığı yerlerde kişilerin inisiyatifine kalmış, şeriat burada muhayyer bırakmıştır. Fakat mescitte ezan okunur, cemaate namaza çağrı yapılırsa, işte ben cem yapacağım deyip ondan geri kalmak kimseye caiz değildir. Yani ezan okunmuşsa, e, imam namazı kıldıracaksa o cemaate icabet etmek gerekir. Cemaatten ayrı hareket edilmez. 242. rivayet, Nafir Raymullah dedi ki, yöneticilerimiz yağmurlu bir gece olduğu zaman akşamı geciktirir, yatsıyı şafağın kaybolmasından öncesine erkene alırlardı. İbn-i Ömer anh, da onlarla beraber namaz kılar, bunda bir sakınca görmezdi. Ubeydullah bin Ömer dedi ki, El-Kasım ve Salim'in de o gece onlarla beraber namaz kıldıklarını gördüm. Bunu İbni Ebi Şeybe Muatta'da Malik Abdülrezzak, İbnül Münzir Elevsat'ta ve Beyhakis Zünen'de rivayet ederler. Elbani Sahihada e, tercih etmiştir. Eser, bu eser ve isminin şartlarına göredir. Esasında bir önceki rivayette, işte korku ve yağmur söz konusu olmadığı halde ve seferde olmadığı halde diye geçen ibare, demek ki seferlikte korku halinde ve yağmur olması halinde namazın cemelilebileceğini Genel kanı olarak sahabelerin de e, bilindiği anlaşılıyordu zaten. Burada da uygulamalı olarak bunun bir örneği var. Yağmur olduğu zaman e, bunda bir sakınca görmezlerdi. Yağmurlu veya soğuk havada müezzin nasıl seslenir? Bir de bakın bu başlıkta soğuk havanın eklendiğini görüyoruz. 243. rivayet Ebul Melih babasından yani Usame bin Umeyr el-Huzeli anhu, babası, sahabe rivayet ediyor. Biz Huneyn'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik, yağmura yakalandık ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzini yerlerinizde namaz kılın diye seslendi. Bu yağmurda e, işte cemaate gelmeme konusunda, evlerde kılınabileceği konusunda açık bir rivayet. E, Bukhar ve Müslüm'ün şartına göredir bu. Nesai, Ahmet, İbn-i İbban, Ebu Davud, i̇bn Mace, İbn-i Zeyme, İbn-i Birşeybe, Abdülrezzak, İbn-i Tayalisi, Taberani... E, Efsat'ta ve Kebir'de Ve Beyhaki rivayet etmişler bu bin Hadicam-i Said'de tercih etmiştir 244. rivayet Ebul Melih bin Usame Raymullah Dedi ki Basra'da yatın namazını Kıldık ve yağmura yakalandık Temminki Huneyn'deydi Bu Basra'da Sonra babam Ebu Usame anh geldim, Bana dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Hudeybiye'de yağmura yakalandık Ayakkabılarımızın altı bile ıslanmamıştı yani o kadar şiddet bir yağmur yok. Altı bile ıslanmamış ayaklarımızı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in müezzini namazı yerlerinizde kılın diye seslendi. Bu hadis Bukharyo-Müslüm'ün şartlarına göredir. Abdülrezzak, tarihinde Buhari İbn-i İbban, İbn-i Ahmet, i̇bn Mace, Ebu Davud, Taberani, İbn-i Ebi i̇bn Saat, Sa'd, e, i̇bn azm El-Muhallada, Fakihi, ahbar Mekke'de, Hatip Muazzahu Evham'da, Ebu Şeyh, Zikrul Akran'da ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 245. rivayet Adi bin Kabe Nuaym en-Nahham radiyallahu anh dedi ki soğuk bir sabahta ben hanımımın örtüsü altındayken namaz için seslenirdi. Dedim ki keşke münadi yani ezan okuyan kişi oturana da sıkıntı yok diye seslenseydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin münadisi yani onun müezzini oturana da sakınca yok diye seslenirdi. Beyhak'in rivayetinde şu ziyade vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müezzinin son okulu ezanda böyle söyledi. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i Ebi Şeybe Müsned'inde Ahmet, İbn-i Asım, El-Ahad ve El-Methan'de, İbn-i Kani Mucem'de, Ebu Naim Marife'de, i̇bn tarihte ve Beyhak Sünen'de rivayet etmişler. El-Bani Sayıha'da, Muhbil bin Hade, Cami-i Sayı'da etmişlerdir. Burada e, Naim naham radiyallahu anh. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müezzininin son okuduğu ezanda böyle söylediğini bildiriyor. Yani soğuk bir havada evlerinizde kılabilirsiniz bunda sakınca yok diye. Keşke müezzin bunu da söylese çünkü Allah Resulü müezzini böyle söylüyordu diye bunu aktarıyor. Demek ki soğuk havada cemaate gelmemek konusunda bir mazerettir tıpkı yağmur gibi. İmam ve müezzinin sorumlulukları az önce bahsetmiştik. 246. rivayet İbn Ömer radıyallahudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam namazın sünnete göre kılınması hususunda yani bu parantez içinde koyduk. kefildir. Müezzin ise namaz vakitleri konusunda güvenilirdir. Allah'ım imamları doğruya yönlendir, müezzinleri bağışla. Bu hadis Bukhan'ın şartına göredir. Ebu'l-Abbas Es-Serrac Müsned'in de beyhak rivayet etmişler. El-Bani-i rival sahih sayı olduğunu belirtmiştir. 247. rivayet Ebu Hureyre R. dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam kefildir, yani namazın sünnete göre kıldırılması hususunda. Müezzin ise güvenilirdir, yani namaz vakitleri konusunda. Allah'ım imamları doğruya yönlendir, müezzinleri bağışla. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bizi senden sonra ezan için yarışacak halde bıraktın. Yani ezanın fazletinden dolayı insanlar kapışacak, yarışacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki benden sonra veya sizden sonra dedi. Bir topluluk olacak, en rezilleri müezzinleri olacaktır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Bezzar ve el Kamil İbn-i rivayet etmişlerdir. Evet. E, burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müezzinlerin ee, yani onlar için bağışlanma dileyerek e, faziletini onlara dua etmesiyle ortaya koymuş ve sabeler diyor ki yani bu iş için yarışacaklar. O halde bırakıyorsunuz ya Allah Resulü Allah Resulü Aleyhissalatve da benden sonra veya sizden sonra e, en rezilleri müezzinleri olan bir topluluk olacak. Yani müezzinlerin rezilleri olması fazlalar olması veya işte bu işin e, zamanımıza olduğu gibi riayet etmeden, şer'i vakitlere riayet etmeden yapanları. işte görüyorsunuz Ramazan'da oruçlar heba oluyor. Ramazan ve Ramazan dışında namazlar heba oluyor. Vakitler konusunda itina söz konusu değil. Ezan okumanın fazleti 248. Berab-i Nazib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah ve melekleri ön safa salat ederler. Mezinin sesinin ulaştığı kadar, mezinin sesinin ulaştığı kadar başlanır ve on işten yaş ve kuru ne varsa onu tasdiklerler. Ezan okuyana onunla beraber namaz kılanların ecrinin aynısı yazılır. Bu ve müslim şartlarına göredir. Rafi et tedvin fi akbari kazvinde, Nesayi Ahmed Taberani evsatta, Ebu ez Ezühri hadis cüzünde, El Abdi cüzünde rivayet etmişler Mukbil bin Hadıca müsaitte sayı olduğunu belirtmiştir. Ön safa salat ederler. Yani e, cemaate katılma hususunda erken davranar. Yani arkalara düşmeyen, ön safa ilerleyen e, kimselere melekler ve Allah salat eder. Müezzin sesin ulaştığı kadar bağışlanır. Yani sesini yükselterek ezan okuması e, müstahaptır bu sebeple. Onu işten yaş ve kuru ne varsa tasdik verirler. Ve ezan okuyan kimse için namaz kılanların ejri kadar bir miktar daha yazılır. Kendisi de zaten namaz kılıyor. Bir de kılanlar kadar ecir yazılır. Ezanın fazileti bu. Ezan okumaktan dolayı ücret almamak. 249. rivayet Osman bin Ebil Az radıyallahu anh, dedim ki ey Allah'ın Resulü beni kavmime imam yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen onların imamısın. En zayıf olanlarına dikkate al. Ezanından dolayı ücret almayan bir de müezzin edin. Bu adis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir dir. Ebu Labbas es Seraj Müsleddin de Ahmed ibn Uzeyme Hâkim Ebu Dawtirmezî Nesayi İbn e Bişey betaberanu Humeidi Şerhu müşkilasarda Tahavi ve Şerhu meyanlasarda İbnü Khani Mujeminde İbn el Muhallada bey Hâkim Sünenleri etmişler Elbani Bani Irvaluqade ve Mukbil bin Hadi sayıl Müsledd be sayıl olduğunu belirtirler. Burada Ezan, yani müezzinin ücret almasının haramlığına dair bir delil yoktur. Yani bu hadis bunu haram kılmıyor. Müstabolanın ezandan dolayı ücret almamak olduğuna delalet ediyor. Nitekim Ömer radıyallahu anh zamanında imamlara, müezzinlere maaş bağlanmıştı. Yani burada haram kılan bir şey söz konusu değil. Fakat Allah katındaki ecri umarak, yani sırf ihtisaben bir kimsenin müezzinlik yapması, daha fazletlisidir. Buna bir yönlendirme var. Ezanın meşru kılınışı, son birkaç rivayetle bu e, babu bitirelim inşallah. 250. rivayet, Abdurrahman bin Ebi Leyla Rahimullah dedi ki, asabımız bize, yani arkadaşlarımız bize şöyle anlattılar. Namaz hakkında üç durum meydana gelmiştir. Namaz vakti geldiğinde mescitte toplanıyorlardı. Yani ezan falan söz konusu olmaksızın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde onlara namaz kıldırıyordu. Kim bundan sonra gelirse tek başına namaz kılıyordu. Onlardan biri geldiği zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlamış ise o gelen kişiye kaçırdığı kısmı işaret ediyor. Yani iki rekat kaçırdın, üç rekat kaçırdın neyse artık. E, işaret ediyor. O da namazını buna göre tamamlıyordu. Bu yüzden cemaatin kimi ruku kimi secde ve kimi kıyam halinde oluyordu. Ta ki cemaat oturur haldeyken Muaz Radiyalan geldi ve ona kaçırdı kısmı işaret ettiler. O da ben hangi halde yetişirsem o halde uyarım dedi ve oturdu. Yani imamı hangi yetiş halde yetişirsen o halde tabi olursun. Asıl olan budur. Muaz Radiyalan böyle bir iştahat yapıyor. Bu emredilmeden önce. Ee, daha öncekiler mesela kaçırdıklarını demek ki geriden tamamlıyormuş. Mesela imam Rükü derken, bu secde olabiliyor. Onu ifade ediyor abi. Muaz radıyallahu anh ben hangi halde yetişirse o halde uyarım dedi ve oturdu. Namaz bitirince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şöyle ve şöyle söyleyen kimdi? Cemaat Muaz radıyallahu anh dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Muaz size namazınızda bir sünnet koymuş oldu, ona uyun. İmama hangi halde yetişirseniz ona uyun ve sonra namazı tamamlayın. Demek ki namaz hakkındaki birinci değişiklik böyle olmuş. Sonra buyurdu ki, bazı kimselere, Tepelere ve yol ağızlarına durup insanlara namazları için seslenmelerini emretmeyi düşündüm. Sonra buyurdu ki, Bazı kimseleri mahallelere gönderip insanların namaza çağırmalarını emretmeyi düşündüm. O zaman insanların namazı tek cemaat halinde olur. İnsanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem düşündüğü şeyi yerine getirmediler. Müslümanlar dinleriyle ilgili bu meseleyi düşünerek evlerine döndüler. Ensardan Abdullah bin Zeyd denilen birisi rüyasında, Üzerinde iki yeşil elbise bulunan birinin mescidin duvarı üzerine çıkarak ezanı tamamlayıncaya kadar okuduğunu, sonra biraz oturduktan sonra kalkıp aynısını okuduğunu, fakat ikincisinde kat kâhmet-i salâh sözünü eklediğini görmüş. Abdullah mescide geldi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada buldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Muhakkak ki Allah sana hayrı göstermiş. Kalk Bilal'e söyle de bunlarla ezan okusun. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Ben kendimi itham etmesem, bunu uykuda değil de uyanıkken gördüğümü söyleyebilirim. Sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh dedi ki, Vallahi Abdullah bin Zeyd'in başına gelen benim de başıma geldi. Fakat onun benden önce davrandığını görünce ben sustum. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Hilal bin Ala Errakti, hadis hadisu Zeyd bin Ebi Uneyse, el yazma halindedir bu. Orada Ebu Davud, İbn-i Zeyme, Abdurrezzak, i̇bn Ebi Yasım, El-Ahad Belmesane'de, Beyhak-ı Sünen'de ve Delaylı'da rivayet etmişlerdir. Evet, ezanın ilk meşru kılınışı e, bu şekilde ayrıntıyla geliyor. Daha muhtasar bir şekilde e, kütübiste içerisinde görebilirsiniz. Fakat bu ayrıntıyla değil. E, müezzinin parmaklarını kulağına koymaz. 251. rivayet Ebu Cuhayfe radıyallahu anh dedi ki, Bilal radıyallahu anh'ın ezan okurken döndüğünü, Ağzını şuraya ve şuraya çevirdiğini, iki parmağında kulaklarına koyduğunu gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ait kızıl çadırdaydı ve onu görüyordu. Çadır deriden idi. Bilal radıyallahu anh onun önünde bir değnekle çıkar, bathaya onu diker yani sütre olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o değneğe doğru namaz kılar. Önünden köpek ve eşek geçerdi. Üzerinde kırmızı bir hülle vardı sanki... Baldırlarının parlaklığını görür gibiyim. Süfyan Raymolla, onun Yemen işi bir elbise olduğunu zannediyoruz dedi. Yani Hibere denilen çizgili kumaş olduğuna işaret ediyor Yemen işi. Ee, bu da kırmızı bir elbise, yani şayet çizgili olduğu takdirde meşru olduğunu gösteriyor bu hadis Bukhari ve sünni şartlarına göredir. Tirmizi, Hakim Ahmet Taberani, Ebu Yala, Nesai, İbnü'z Zeme, İbn İban, Abdurrazak ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Hadisin delil olan kısmı ezanı okuma şekli. Yani Allah Resulü'nün mevzini Bilal radıyallahu anhu ezan okurken döndü diyor. E, ağzını da şuraya ve şuraya çevirdi. Yani ezan okunurken başını böyle çeviriyordu. İki parmaklarında da kulaklarına koyuyordu. Ezan okumanın sünnetlerindendir bu. Yani tahrir Sünnet. Allah Resulü Aleyhisselam böyle yaptığından dolayı değil de Bilal radıyallahu anh böyle yaptığını onayladığı için tahrir Sünnet oluyor. Evet Allah izin verirse bir sonraki derste kitab Salah, namaz kitabına geçiş yapacağız. Ezan ve namaz vakitleri kitabı bu böylece tamamlanmış oluyor. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü enna ilahe illa'n tevahdike la şerikelek ve estağfurke ve bilik.